muhterem şehir kardeşler arasında bazen namaz kılmayanın küfür konusundaki hükmünde tartışma yaşıyoruz. Bu hüküm özel olarak bulunduğumuz Türgecanda ve genel olarak da İslam beldelerinde geçerli oluyor. Geçerli oluyor mu? Bunu izah eder misiniz? Allah size hayırla karşılık evet biz bunu açıklamıştık arkadaşlar. Namaz kılmanın hükmü nedir? Şimdi namaz kılmanın hükmü biz dedik ki üç tane hükmü var. Birincisi, alimler icma etmişler. Namaz kılmayan kafirdir. Kafir olarak öldürülür. Namazı kılınmaz. Usulmalarından gömülmez. Miras almaz o sayı. Diğer görüş kafir değil. Ama ama ee, şeydir e, toplumda yaşama hakkı yoktur. Atabildim mi? Toplumda yaşama hakkı yoktur. Onu ne yaparız? Davet ederiz. Üç gün muhfushanaya koyarız. Namaz kıl, kıl, kıl dese kılmıyorum yine öldürürüz onu ama namazını kılarız, Müslümanlar mazarında gömeriz. Şimdi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 Halbuki bir hafta önce hem bir ay önce en bir sene önce en çok ha ben bir senelik de görmedim yani ama Hüsnü beslesek bir sene önce o da onun gibidir. Ama Allah hidayet verdi oğla o hidayetle insanları istiyor callat gibi çetsin. Olmaz. Bizim görevimiz davetçiyiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu şıkkını biz temsil edeceğiz. Zaten ilmimiz de o kadardır. Ferz et kafir ne olur? Ne olur? Olmaz. Hem biz babal alırız hem de kefirheçmini o şahısla uygulayamayız. Uygulamak için devlet lazım. Bin tane o bırak namaz kılmayanı bin tane zındık var bizim toplumda kellesi gitmesi lazım. Ama bizi Allah kıyamette sorar mı niye bunları öldürmediniz? Sormaz. Allahu u Teala. Neden sormaz? Mükeller değiliz bunu bizden. Biz neyle mükellefiz? Gel bakayım sana hidayet verdin ne yaptın bir hidayetten? E amel bil ma'ruf değil mi? vaciptir Bazı alimler Ehl-i Sünnet'te emir bil ma'ruf ve ne'l yerine koymuşlar. altıncı İslam'ın şartı yerine koymuşlar. İslam'ın şartı 5'tir. altıncı demişler emir bil ma'ruf O nedir? Eğilgeme emredip kötülükten nehyetmek. E namaz kılmaya emretmek eğil değil mi?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 Türkiye'de çiğden Arabistan'da çiğ insan aynı, değil. Her kişinin ülkesine, zamanına, mekanına göre hüküm değişilir fetvalar. İşte alimler diyorlar fetva zamanına, mekanına göre değişir. Asas fetvalar değil. Yani siyah beyaz olmaz, beyaz siyah olmaz ama hükmü oturtma, otur, oturtmak oturmak değişilir. Yani küfür küfürdür. Bu küfür burada da küfürdür, orada da küfürdür. Ama bu küfrü şahsın üzerine oturtmak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 russia son.